ve mentebi ahu bi ihsanin ilahe ve emma ba'l çok sevgili ve çok değerli kardeşlerim hepinize candan dualar ediyorum teşekkür ediyorum kısa bir zaman dilimi içinde çok mutlu oldum çok sevdiğim kardeşlerimi görüp hasretlik tazelemesi yaptığım için yeni kardeşlerimle karşılaştığım için bu şartları hazırlayan kardeşlerimden Allah razı olsun. Sayileri, hizmetleri meşkür olsun. Allahu Teala Hazretleri hepinizden razı olsun. Bir mümin, bir mümini Allah rızası için ziyaret ederse Allah onu sever, muhakkak sever, mutlaka sever. Bu ziyaretler de Allah rızası için olduğundan, görüşelim buluşalım diye hasretlik gidermek için olduğundan, dilerim ki Cenab-ı Hak hepinizi sevgili kullarından eylesin. Tabi zaman çok az, iki gün. İki buçuk gün, az bir zaman. Zaten zaman sınırlı olunca, sayılı olunca çok çabuk geçermiş. Tez geçer, sağışlı gün diyor. Yunus Emre'miz, o mübarek saat, kendi zamanının özel ifadeleriyle tez geçer, sağışlı gün, sayılı gün demek yani. Çabucak geçi verir, birden biti verir. Tatlı günler, tatlı zamanlar da çabuk geçer. Üzleraplı dakikalar bitmek bilmez. Efendim, Müftelayı gamaçor kim geceler kaç saat diyor şair. Şeb-i yeldayı bu müneccim ne bilir? Müftelayı gamaçor kim geceler kaç saat? Yani yılın en uzun gecesini. Takvimciler nereden bilsin? Asıl sen dertli insana sor bakalım, en uzun gece hangisiymiş? Diye. Hakikaten zaman geçmez. Bir yere ağrıdı mı insanın, hasta oldu mu? Gece uykusuz inlerken, efendim, sabah bir türlü gelmez. Sabah gelse de, doktorlar viziteye gelse de, derdimi anlatsam da diye bekler, saniyeler geçmez. Güzel günlerde çabuk geçer. Allah tekrar tekrar güzel yerlerde, güzel vesilelerle, sağlıkla, afiyetle buluştursun. Güneş de yüzümüze güldü. Elhamdülillah. Yer de böyle yeşillikler arasında sakin bir yer olduğu için. Sanırım bu kısa günler içinde sıkılmadınız. Allah hepinizden razı olsun. Bu Toplantının ilk amacı Allah'ın rızası kazanmak. Çünkü biz her işimizi Allah rızası için yapmakla vazifeliyiz. Yapabildiğimiz kadar o amaçla yapıyoruz. Kusurlarımız varsa Allah affetsin. Muhakkak vardır. Beşer, şaşar daima. Hep, her zaman pür hatayız. Suçumuz, kusurumuz çöktür. Namazı bile güzel kılamayız da. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah dedikten sonra Estağfurullah lazım. Estağfurullah lazım. Estağfurullah lazım deriz. Çünkü huzura layık davranışı yapamamışızdır. Gönlümüzü kaydırmışızdır. Dünya işleri aklımızdan silinmemiştir. Hatamız vardır. Efendim. Cenab-ı Hakk'ın dergahına layık ibadeti zaten onun şanına layık ibadeti yapamayız. Allah bizim kusurlarımızı bağışlayıp kusurlarımıza nazar etmeyip rahmetine bizi mazhar eylesin. Davranışlarımızı rahmetine bahane eylesin. Bunlar birer bahanedir. Yoksa birer efendim değerli iş değildir. Her işimiz çünkü değersizdir, kusurludur. İlk önce Allah rızası için toplandık. Allah razı olsun. Sevap hasıl olmuştur. Efendim bir insan bir yere Allah arası için yürür giderse, o cennetlik olur. Çünkü Peygamber Efendimiz hadisi şerifinde buyuruyor ki, dünya üzerinde eski zamanlarda bir kulun mertebesi, makamı, derecesi, manevi durumu çok iyiymiş. Melekler de bakıyorlarmış, iyi ama Kendisinde böyle bir olağanüstü ibadet, taat, gayret görünmüyor. Demişler ki, Ya Rabbi bu kulunun bu makama nasıl ulaştığını, bu kadar yüksek sevapları nasıl kazandığını bilemiyoruz. Takip edin onu buyurmuş. Peygamber Efendimizin bildirdiği bir olay bu. Biz bilemezdik. Takip edin. Melekler takip etmişler. İnsan suretinde yolda giderken karşısına çıkmışlar. Sormuşlar, nereye gidiyorsun? Demiş falanca yerde, bir kardeşim var, arkadaşım var, dindaşım var, sevdiğim bir dostum var, onu ziyarete gidiyorum. Peki demiş melek, ama insan suretinde. Melekler insan suretine gelir mi, onu da söyleyeceğim. Gelir, gelebilir. İnsan suretinde senin karşına da gelebilir mi şu sırada? Gelebilir. Gelebilir anlatacağım neden olduğunu misallerle göstereceğim peki demiş melek yani niçin gidiyorsun oraya bir işin mi var hayır bir alacağın mı var hayır bir vereceğin mi var yani çeşitli ihtimalleri sormuş değil değil değil. peki niçin gidiyorsun ben demiş onu Allah için seviyorum da Allah için ziyarete gidiyorum o zaman meleğin cevabı Arapça şöyle yani hadisteki ifade Tıptı, tıptı de. Ve tâbe memşake ve tâbet lekel cennetü. Tıb de yatıyı yatîbü den mazi sigası. Sen tayyip oldun. Ne hoş, ne iyi oldun. Ne hoş, iyi bir iş yaptın manasına. Yani tıp kelimesiyle ilgili değil. O iki B ile bu T Y B ile kökleri ayrı yani. Tıp de ne iyi iş yaptın. Aşk olsun sana. Aferin sana demek yani. Tıpte de, ve tabe memşake. Ne güzel bir yol tutturmuşsun. Yürüyüş yerin, yolun ne kadar güzel. Yani Allah'ın rızasına uygun. Ve tabet lekel cennetü. Cennet de sana ne hoş yakışır ya. Ne de güzel olur yakışır. Oradan diyorum inşallah Allah cenneti gelsin diye. Ümit yani. Allah'ın rahmetinden ümitliyiz ya, ümit kesmiyoruz ya, İnşallah bize de cennete girersek ne hoş olur ama. Efendim, ve tabet lekel cennet. Şimdi melekler insan suretinde gelir görünürler mi? Evet gelirler. Kur'an-ı Kelim'de delili var. İbrahim Aleyhisselam'a geldiler. İbrahim Aleyhisselam onları hemen misafir etti. Fakat Yemek sunduğu zaman hemen bir icil bir şey kesti, kurban kesti, sundu. Ellerini uzatmayınca böyle şaşırdı. Efendim, sonradan onlar dediler ki biz meleğiz, azap melekleri. Efendim, kavme azap indirmeye geldik diye söylediler. Yani İbrahim Aleyhisselam bir de anlayamadı gelenlerin insan olmayıp melek olduğunu. Onlar açıkladılar sonradan. Sonra Biliyorsunuz Cebrail hadisi var, Hazreti Ömer tarafından rivayet ediliyor. Bir keresinde Peygamber Efendimizin yanına böyle ashabıyla, inşallah böyledir efendim, otururken, bembeyaz elbiseli, tertemiz elbiseli bir zat geldi. Baktılar, hiç tanıdıkları bir şahıs değil. Kalabalıktan atladı, atladı, Peygamber Efendimizin yanına kadar geldi önüne oturdu, dizini dizine değdirdi. Herkes şaşırdı. Herkes öyle yapamıyor. Bu ne samimiyet derler insana yani. Ne oluyor derler. Ya herkese atladın nasıl oluyor filan derler. Öyle düşünüyorum ben yani o manzarayı düşünürken. Dizini dizine dayadı Peygamber Efendimiz'e dedi ki niye ya Resulallah mel İslamı'' Yani İslam nedir bana bilgi ver ya Resulallah dedi. Peygamber Efendimiz de İslam, İslam'ın şartlarını saydı. Şunlardı, şunlardır, şunlardır diye. İslam'ın şartları diye çocuk çocuğumuza öğrettiğimiz şeyleri saydı, saydı Peygamber Efendimiz. Bu dedi ki, sadakte, doğru söyledin dedi. Herkes gene şaşırdılar. Peygamber Efendimiz'e soru soruyor, samimi samimi, senli benli, senli benli. Peygamber Efendimiz cevap verince de doğru söyledin diyor biraz gariplerine gitti şaşırdılar yani. Sonra peki fekbirni anil iman. İman nedir? Onu bildim. Peygamber Efendimiz imanın şartları dediğimiz şeyleri de saydı. Dedi ki Sadak da doğru söyledi. Sonra fekbirni anil ihsan. İhsan ne demek? Onu da söyle. İhsan ne demek kelime olarak? Önce ben açıklayayım. Bir şeyi hasen yapmak, güzel yapmak demek. Üsünlü yapmak demek. Uygun yapmak demek. E, i̇hsan nedir diye sordu, yani güzel yapmak nedir diye soruyor. Neyin güzel yapılması kastediliyor soruda? Yani kulluk, iyi kulluk, güzel kulluk nasıl yapılır? En güzel kulluk ibadet nasıl olur diye. Onu soruyor. Soruyu soran Dedi ki el ihsanu Peygamber Efendimiz cevap veriyor. El ihsanu ibadeti kulluğu güzel yapmak iyi kul olmak nasıl olur tarif ediyor. El ihsanu en te'abudallaha ke'enneke terabur İhsan Allah'a sanki o karşındaymış onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. İyi kulluk bu. Fe illam tekün terahu fe innahu yerake. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da göremezsen de, tecelli etse de göremezsin. Çünkü Musa Aleyhisselam, göreyim dedi. Ya Musa göremezsin. Yalnız ben daha tecelli edeyim, daha dayanabilirse bakalım gör. O zaman belki görürsün dedi. Felenma tecelli Rabbu lil cebli c'alahu dekken ve harra Musa Tur Dağı'na Cenab-ı Mevla bir tecelli eleyince Tur Dağı parça parça parçalandı. Musa Aleyhisselam baygın yere düştü. Yani tecelli etse de göremez. Latüdrikü hul ebsar ve fe yüdrikü Gözler gözlerin onu görmeye takati yok. Her ne kadar sen onu göremezsen de o seni görüyor dedi. Ama anlıyoruz ki Allah'a en güzel ibadet etmenin, kulluk etmenin şekli neymiş? Sanki onun karşısındaymışsın, onu görüyormuşsun gibi ibadet etmek. Çünkü o seni görüyor. Çünkü o her yerde hazır ve nazır. Bir de dedi ki, kıyamet ne zaman kopacak? Peygamber Efendimiz'in cevabı çok dikkat çekici. Mel mesûlü anhu bi ademe mines sa'il. Bu konu da soruyu sorandan kendisine soru sorulan daha bilgili değil. Cebrail'in, o Cebrail'di yani kaçırdım ağzımdan. Söylemeyecektim ama sonunda söyleyecektim. Yani senden ben daha bilgili değilim. Sen ne kadar biliyorsan ben de o kadar biliyorum dedi. Zaman söylemedi. Çünkü kıyametin ne zaman kopacağı kayb mutlaktır. Cenab-ı Hak bilir. Efendim onu la yücelli hali vaktiha illa ve Ancak Allah bilir. Kıyametin zamanını mahlukat kullar bilmez. Böyle cevap verdi. Peki o zaman madem zamanı belli değil, şartları Kıyametin eşratı alametleri nedir? Onları söyle dedi. Peygamber Efendimiz onları sıraladı. Sanki bugünü tasvir etti. Ahlakın bozulmasıdır dedi. Efendim iyi insanların hor hakil olmasıdır dedi. Kız çocuklarının bile şımarmasıdır, bozulmasıdır, ana babaya asi olmasıdır dedi. Efendim kıyamet şartlarını söyledi. Sonra doğru söyledin dedi, kalktı gitti. Şimdi bu adam kim? Herkes gördü. Hazreti Ömer rivayet ediyor bu olayı. Herkesin gördüğü beyaz elbiseli bir insan. Bu adam kim? Oralı olsa elbisesi beyaz, tozlanmamış, seyahat alameti yok. Orada olsa bilecekler, orada oturan bir kimse değil. Uzaktan gelmiş bir kimse olsa terleyecek. Arabistan burası tozlanacak, elbisesi bu kadar beyaz olmayacak. Yoldan gelen bir insanın böyle beyaz olması mümkün değil. Kalktı gitti, gidince Peygamber Efendimiz kimdir bu bildiniz mi diye sordu. Allah ve Resulü bilir dediler, onların sözleri daima böyleydi. Allah'u ve Resulühu aleme. Allah ve Resulü bilir. Allah bilir. Resulüne bildirdiği için Resulü de bilir. Bildirmezse bilmez. Bildirdiği kadarını bilir, bildirmediğini bilmez. Bazen üzülmesin diye bildirmez. Bazen bir hikmete mebni olarak olayın bir tarafını bildirmez. Bu usta ayetler de var. Allah'ın bildirdiği kadarını bilir. Allah ve Resulü bilir dediler. Peygamber Efendimiz dedi ki, bu Cebrail aleyhisselamdı, size dininizi öğretmek için böyle sorulu cevaplı, dininizi öğretmek için geldi, bu soruları ondan sordu dedi. Yani melekler, insan şeklinde bizim gibi kimselerin görebileceği bir şekilde de karşısına gelebilirler. Peygamber Efendimiz'in zamanında gelmiş. Sonra, sonra da gelebilir. Bugün, bugün de gelebilir. Belli olmaz. Ama sen onun melek olduğunu anlamazsın. Efendim kapıdan kovarsın. Efendim hakaret edersin bilmem ne. Biraz sonra pişman olursun. Gidersin arkasından bakarsın ki sokakta kimse yok. Hay Allah imtihanı kaybettim dersin. Evet. Şimdi Elhamdülillah sevap hasıl olmuştur. Temenni ediyoruz, umuyoruz. Allah'ın rahmetinden diliyoruz ki Allah bizi rahmetine erdirsin. Bize sevap versin. Biz fukarayız. Entumul fukarâu ilâllâhu allâhu huvel ganiyül <gülüyor> hamid. O da zengin. Gani, ganiyun anil alemin. Zenginlerin en zengini. İsteyin diyor. Kendisi teşvik ediyor. Ve kâle rabbukumudûni Bana dua edin. Es-secibdeküm. <gülüyor> Veririm diyor. Kendisi emrediyor. İstiyoruz ya Rabbi. Hem de neler istiyoruz. Cennette köşkleri istiyoruz. Efendim, senin rıdvanı Ekberine ermeyi istiyoruz. Peygamber Efendimize ya Rabbi cennette komşu etmeni istiyoruz. Dünyada da ahirette de aziz bahtiyar etmeni istiyoruz. İki canda mesut olmak istiyoruz. Efendim, kimsenin önünde hor delil düşmemek istiyoruz. Kahre ve uğramamak istiyoruz. Cehenneme atılmamak istiyoruz. Affedilmek istiyoruz. İstiyoruz. İstemek kulun şanından çünkü fakiriz vermek onun şanından çünkü alemlerin rabı. Allah'ın rahmetini istiyoruz. Allah rahmetini bize iseniz. Burasını mescit yaptık. Burası onun evi oldu. Mescitler Allah'ın ev, evleridir. Burası Allah'ın evidir. Biz Allah'ın evinde geldik. Allah'tan ikram istiyoruz. Ev sahipleri misafirlere ikram eder. Efendim Allah bizi rahmetine bildiğimiz bilmediğimiz her türlü hayırlara erdirsin. Tamam. Tanışma oldu, birbirimizi tanıdık, gördük efendim. Bir muhabbet oldu. O da tamam. Ama bizim bu toplantılardan bir amacımız da bilgilenmedir. Bilgimizi ilerletmektir. Efendim, bu tam olmadı. Çünkü günler kısaydı. Çünkü konuşmacı olarak çağırdığımız her insanı bize alamadı. Buraya gelemedi. Yoksa biz Türkiye'nin en meşhur profesörlerini çağırırız, en selayetli kişilerini çağırırız, bir hafta burayı tutarız, her gün üç tane konuşma koyarız, iyice bir bilgilenme olurdu. Ama bu sadece şöyle bir teşehhüt miktarı, şöyle bir baldan bir parmak yalamak gibi bir şey yani, hafif bir şey oldu yani. Ama bir şey daha var. Müslümanlar bir araya geldi mi, birbirleriyle istişare yaptı mı ve emruhum şura beynahum aralarında meşveret yaptılar mı Allah sever. Bereket hazır olur. Biz tabi çok bilimsel bir toplantı olamadı bu toplantı. Çok bilimsel konuşmalar olmadı. Dünkü konuşmalar, iki tane konuşma oldu. Efendim, daha çok konuşabilecek kardeşlerimiz var içeride. Hoca kardeşlerimiz, öğretmen kardeşlerimiz var. Efendim, bu kadarla iktifa ettik. Ben de arada Peygamber Efendimizin hadis-i okuyarak bereket hasıl olsun diye, Peygamber Efendimizin şefaatine erelim diye arada hadis-i şerifler okudum sabahları, akşamları. Şimdi, arkadaşların Düşüncelerine ben müdahale ettim. Diyorum ki bu kadar arkadaş bir araya gelmişken bir de müşavere yapalım, meşveret yapalım. istişare yapalım aramızda. Onun sevabını da alalım. Çünkü istişareden bereket hasıl olur, güzel şeyler olur. Neyin istişaresini yapalım? 2000 yılına giriyoruz. Az kaldı. Ekim, Kasım, Aralık. Ondan sonra 2000 yılı. 2000 yılı önemli bir rakam, yuvarlak bir rakam, bir yüzyılın başlangıcı, yeni yüzyıl, yani yeni bir yıl değil, aynı zamanda yeni bir yüzyıl. Bu yeni yüzyılda İslam hakim olacak, Evelallah. Allah Allah'ın izniyle, müjdeler öyle, bu yeni yüzyıl, yani 21. mi oluyor, 21. yüzyıl İslam'ın yılı olacak. Hiç ümidinizde sarsıntı olmasın. İslam'ın yılı olacak. 2000 yılı da ben kardeşiniz tevhid yılı dedim. Neden? Böyle bir şeyi ilk önce ben atayım ortaya sevap alayım diye. efendim Bezirganlık düşündüm, ticaret düşündüm. 2000 yılı tevhid yılı olsun dedim. Arkadaşlar da sevdiler bu işi. Katılanlar da sevap alır. Ben de ilk fikri attığım için ben de sevap alırım diye ümit ediyor. 2000 yılı ne yılıdır? Tevhid yılıdır. La ilahe illallah yılıdır. Allah var, şeriki, naziri yok. Sadece ona ibadet edilir. İyâken âbüdü ve iyâken esli ayın yılıdır. Başka şeylere tapılmaz, heykellere tapılmaz, putlara tapılmaz, atlara tapılmaz, itlere tapılmaz, efendim, öküzlere tapılmaz, aya güneşe yıldıza tapılmaz resimlere tapılmaz, efendim üçe tapılmaz, ikiye tapılmaz ikilik yok birlik var yalnız bunda birlik var birlik ne demek? hayat demek, hayat, birlik demek ikilik yok birlik var, yalnız bunda birlik var yalnız bundadır felah kurtuluş felah sadece bundadır Yalnız bundadır felah, la ilahe illallah, Muhammed'in Resulullah. Allah'tan başka ilah yoktur, mabut yoktur, yoktur, tapınacak yoktur, tapınılacak yoktur. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri de bizim gözümüzün nuru, gönlümüzün süruru, başımızın tacı efendim, Efendimiz Hazretleri de onun Resulüdür. Bunu herkes bilecek. Herkes duyacak, bilecek. Saklanmaz gayri bu gerçek. Artık saklanmaz bu, bu saklanmaz gayri bu gerçek. Yaprak yaprak, çiçek çiçek, her yere ne yazacağız? Hak yol İslam yazacağız. Her yere. Maddeten ve mane. Kalben ve kaliben. Kalplerimize İslam yazacağız. Nasıl olacak bu? Nakş edeceğiz. Neyiz biz? Nakkaşız. Bizim işimiz nakış. Kalbimize Allah yazacağız. La ilahe illallah. Göğsümüzden la ilahe illallah fışkıracak. Elifler fışkıracak, lamlar fışkıracak böyle. La ilahe illallah fışkıracak. Yaprak yaprak, çiçek çiçek her yere Efendim, Hak Yol İslam yazıyoruz. Maraşlıların bu işte önderliği vardır. Sözlerinde de önderliği vardır. efendim, Hareketlerinde de önderliği vardır. Bir yarıştır bu. Onu yazacağız. Şimdi 2000. yıla giriyoruz. Tevhid yılına giriyoruz. Bizden önceki Selefi Salihin'imiz başta Asr-ı Saadet'in mübarekleri, Ashab-ı Kiram Rıdvanullahü Teala Aleyhim Ecmain Hazretleri ömürlerini İslam'a vakfettiler. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in mesleği neydi? Manufaturacıydı, bezaz. Hiç duydunuz mu? Duymadınız. Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'in mesleğini bilmezsiniz, ötekisini bilmezsiniz, berikisini bilmezsiniz. Çünkü onların asıl işi İslam'a hizmet idi ve İslam'a hizmet için hayatlarını vakfetmişlerdi. Öyle yaşadılar, o yolda öldüler, şehit oldular. Kaç tanesi kaç tanesi Hicaz'da metfundur? Çoğu diğer gurbetlerde İslam'ı yayarken ruhlarını teslim ettiler, Mevla'ya kavuştular. Severkanta gittim, orada sahabe kabirleri. Mısır'a gittim, orada sahabe kabirleri. Doğu Anadolu'ya gittim, orada sahabe kabirleri. Doğu Anadolu, gittim, kabirleri. Doğu Anadolu neresi? Doğu Anadolu Hazreti Ömer zamanında Müslüman olmuş. Tam İslam ilkesi. Ta Hazreti Ömer zamanında İslam'a girmiş bir diğer orası. Diyarbakırlar, Mardinler, efendim, Maraşlar, ta Kuzeyfe el Maraşi vesaire, ta o zamanlarda ne mübarekler yetişmiş oralarda. İslam diyarı, sahabe kabri dolu oralarda. Damgalı kalite belgesi damgası üzerinde. Oraları ilk anda fethettiler. Onlar vazifelerini yaptılar. Onlar Mevlalarına kavuştular. Şimdi sıra bizim. Tarık İbni Ziyad Cebeli i Tarık Boğazı'nın ordusuyla geçtikten sonra gemileri yaktı. Biz de gemileri yakacağız. Geri dönmek yok. Biz de onlar İspanya'yı fethettiği gibi cihanı fethedeceğiz. La ilaha illallah diye diye gönülleri fethedicez, tutları yere sericez. Niyetimiz büyük konuşmak değil. Niyetimiz böyle. İnsanın kıymeti himmeti kadardır. Sen senin kıymetin ne? Ese pazarda satılsan kaç para edersin? Beş para etmem ama benim arzum, niyetim güzel. Ben İslamı hakkı imanı Allah'ın razı olduğu inancı yeryüzüne hakim kılmak istiyorum. Bunun için çalışırım. Bu yolda ölürüm. Belki görürüm, belki benden sonrakiler görür. Allah göstersin. Yakın zamanda göstersin. İslam'ın her yere hakim olduğunu, la ilahe illallah bayrağının her yerde dalgalandığını aklı Selim'in, dinin mübinin her yere hakim olduğunu Allah göstersin. Şimdi aziz ve muhterem kardeşim. Şu fani dünya için bu yaşa kadar yaşadık, çalıştık. Bu 2000 yılından sonra, bugünden sonra biz dinimize hizmet için, Allah'ın rızasını kazanmak için ilahi en suudi maksudi ve ridake matlubi diyoruz. Allah'ın rızasını kazanmak için ne yapalım? Gelin bunun bir istişaresini eğleyelim. Ne yapacaksak kararları alalım, efendim düşünelim taşınalım, ondan sonra birbirimize efendim fikirlerimizi söyleyelim, ona göre hareket edelim. Bundan sonra gayri bizim işimiz la ilaha illallahı insanlara öğretmek, İslam'ı yaymak. Bazıları da hevesleniyorlarmış ki. Artık Müslümanlar dinlerini unuttu, epice gevşedi, epeyce sulandı, epice zayıfladı. O epeyce efendim durum uygun hale geldi. Artık bir hamle yaparsak, onların hepsini İslam'dan kopartırız da, şaşırtırız da, sapıtırız da, ayartırız da, kandırırız da diye bazıları da öyle şeyleri heves ediyormuş. Onları duydum. Heveslenmişler. Zaten heves, hevesten ibaret değil. Eski mecmuaların birinde okumuştum ki 1900 yıllarının başlarında 19357 neyse o zamanlarda karar almışlar. Demişler ki Müslüman ülkelerde öyle sinsi hareket edelim ki okudum ben kararları. Keşke kütüphanem elimin altında olsaydı da belgeyi aynen size okusaydım. Ama hatırımda kalanlarıyla naklediyorum. Demişler ki Müslüman ülkelerinde öyle sinsi davranalım ki, tabii onlar sinsi davranalım demiyorlar. Ben söylüyorum. Duygusal olarak aktarıyorum size biraz. Duygularımı da katarak anlatıyorum. Öyle sinsi davranalım, öyle sinsi davranalım ki, hiç onlar, onları İslam'dan uzaklaştırmak istediğimizi, kendi dinimize çekmek istediğimizi hiç anlamasınlar. Hiç farkına varmasınlar. Uyusunlar, uykudan uyanmasınlar. Biz öyle çalışalım ki bunlar yavaş yavaş bizim gibi giyinmeye başlasınlar, bizim gibi yemek yemeye başlasınlar, bizim gibi düğün yapmaya başlasınlar, bizim gibi ev döşemeye başlasınlar, bizim gibi hayat sürmeye başlasınlar. O hale gelsin ki onlarla bizim aramızda hiç fark kalmasın, bir fark kalsın onlar Müslüman biz değil. Biz başkayız. Ondan sonra onlara ya aramızda bir fark yok diyelim, kendi dinimize çeki verelim, arkadan iti verelim, uçuruma atı verelim, böyle düşünmüşler. Bu onların büyük bir meclislerinde alınmış bir karar. Tabi Müslümanlar için böyle tasarımlar tasarlayan başka topluluklar da var. Onlar da bu Müslümanların birliğini, beraberliğini nasıl bozarız, aralarına fitneyi nasıl sokarız, birbirlerine nasıl düşman ederiz, birbirleriyle nasıl çarpıştırırız, Efendim ülkelerini nasıl parçalarız, nasıl istila ederiz efendim, diye düşünen başka topluluklar var. Onların da aldıkları kararlar var, protokol diyorlar onlar, Efendim protokollar var. O protokollar aynen işlemiştir, yan protokolü var, bilmem ne protokolü var. O protokoller yıllardan beri, 10 yıllardan beri aynen işlemiştir. 1900 yılının başlarından 100 yıl içinde Müslüman ülkelerde bayağı dediklerini tutturmuşlardır. Müslümanlar artık gayrimüslimler gibi giyinir. Gayrimüslimler gibi evlenir. Gayrimüslimler gibi yaşar gayri müslümler gibi gelin olur, gayri müslümler gibi güvey olur, gayri müslümler gibi efendim kazanır, gayri müslümler gibi tokalaşır, gayri müslümler gibi gayri müslümler gibi, gayri müslümler gibi her şeyi onlara benzemiştir, ayırt edemezsin. Bir tek simalarından ayırt edersin. Hangisi bunlar müslüman, hangisi değil? Vallahi bu biraz esmerce, bu biraz daha böyle şart tipinde, herhalde bu ya İtalyandır, İspanyoldur ya da Türktür, öyle anlarla. Bizleri şeylere benzetiyorlar biraz. İspanyollara, İtalyanlara benzetiyorlar çünkü Tarih-i Ziyad İspanya'ya geçmiş biraz. Yani bizden birileri oralara hakim olduğu için İspanya'ya geçmiş değil, Fransa'ya geçmiş. İsveç'e geçmiş. İsveç, e İsveç İsviçre'ye. Oraları almış. Kitaplarda var ama bize öğretilmiyor. Fransa'nın ortasına kadar gelmişler. Bunlar tarihte bilinen Preneleri geçmişler, Pirene sıra dağlarını. İspanya ile İtalya arasındaki yerleri aşmışlar, öbür tarafa gitmişler. İngiltere'de kralın birisi Müslüman olmuş, Müslüman para bastırmış, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diye. Sordum ben onu Newcastle'da. Böyle bir tarihte bir kralınız varmış sizin İslam'ı kabul etmiş falan diye. Dediler ki, ha böyle bir eski krallardan bahsediyorlar, bir tanesi putperest olmuş falan. Futperest filan değil Müslüman olmuş. La ilahe illallah diyor. Futa tapmıyor. Allah var şeriki naziri yok diyor. İsveç'ten İsveç'ten Norveç'in yanındaki İsveç'ten kral mektup yazıyor İspanya'ya şu benim gönderdiğim talebeyi oğlumu medreselerinizde okutunuz ne isterseniz yapınız diye. Kral çocukları İspanya'da okumuş. İspanya Müslümanken, Endülüsken Kurtuba iken en büyük tefsir kitaplarından birisi hangisidir? İmam Kurtubi'nin El Cami' de Ahkamül Kur'anül Kerim'idir. Muazzam bir eserdir. En sevdiğim tefsir kitaplarından biridir. Çok güzel bir usulle yazılmıştır. Çok güzel bilgileri ihtiva eder filan. Türkiye'de tercümesi yapılıyor şimdi şu sıralar. Öyle imamlar yetişmiştir ki tarihe böyle imza atmışlardır tarihe şan vermişlerdir. İslam tarihinin medarı ihtiyarı kişiler olmuşlardır. Şimdi arada hiç bir fark kalmayacak hale bizi getirdiler. Bir mühendis kardeşim anlattı. Şimdi burada duymayanlar duysun diye, onu da anlatayım. Sirkeci ile Halkalı arasındaki elektrikli trenin yapılması işini Fransızlarla beraber yaptılar, Türkler. Bir Fransız firması yaptı o elektrifikasyon işini. Elektrikli trenle oranın, eskiden çuf çuf çuf kara tren giderdi oradan. Kum kapı, yeni kapı çuf çuf, çuf çuf çuf çuf, samatiye, yedikule vesaire öyle giderdi. Sonra elektriklendi orası. Her şey değişti filan. İşte o hattı yapan mühendislerden birisi heyet halinde Fransa'ya gidiyorlar. Fabrikanın müdürüyle konuşuyorlar. Fabrika tabii müdür. Bunlar artık müşterisi olduğu için büyük de bir iş olduğundan bunu bunları malikanesine çağırıyor. Zengin adam, fabrikatör. Şatosu var, malikanesi var. Çağırmış. Yemeğe oturmuşlar bir kız bir oğlan bir kız bir oğlan bir erkek bir dişi bir erkek bir dişi efendim ev sahibinin karısı yanında misafirlerin heyet başkanı ev sahibinin kızı yanında mühendislerden bir tanesi filan efendim onların usullerine göre karma yapıyorlar ya efendim karma şimdi bizim mühendislerden birisinin yanına ev sahibinin kızı düşmüş nasılsınız iyi misiniz efendim vesaire konuşmuşlar filan evli misiniz bekar mısınız evliyim demiş ee, çocuğunuz var mı? Var. Eşinizin resmi var mı yanınızda? Görebilir miyim? Görebilirsiniz. Cüzdanında taşıyor ya. Eşi ya, mühendisin, hanımının resmini cüzdanında taşıyormuş. Çıkartmış. Düğün günü çektikleri resmini göstermiş kıza. Fransız fabrikatörün Fransız kızına gösteriyor resmi. Kız aa demiş. Resmi görünce kız A demiş. Neden demiş? Bir bakalım. Bu akşam anlatmayayım da bugün anlatmayayım da yarına kalktı diyeyim. Size bir yere gitmeyin meraktan. Efendim? <gülüyor> yarın söyleyim isterseniz. Kız A demiş. Niye? Çünkü mühendis, Türk mühendisi, Müslüman mühendisin hanımının gelinlik kıyafetini görünce şaşırmış. Çünkü gelinlik kıyafeti nasılmış? Beyaz duvak, aşağı doğru gelinlik vesaire filan. Efendim, aa demiş. Demiş, niye şaşırdınız? Bu demiş, bizim kiliseye giderken giydiğimiz gelin kıyafetidir. Sizin gelinleriniz böyle mi giyinir demiş. Kadın, kız. Ben de bu sözü duyuncaya kadar bu işin farkında değildim. Ben de farkında değildim. Kızın bu sorusu bana anlatınca düşündüm. Ha, Ben de uyandım, uyuyordum yani. Kızın sorusu üzerine uyandım. Bizim gelinler nasıl olur? Söyleyin bakalım. Allı pullu olur. Allı pullu gelin diye şarkılar, türküler yok mudur? Maraş'ta, Anadolu'da, Yozgat'ta, Çorum'da, Çankırı'da, Ankara'da. Allı pullu gelin değil midir? Bizde al giyinir başörtüsü örtülür duağı örtülür yüzü görünmez efendim o al başörtünün üstünde de pullar vardır allı pullu gelindir duağı vardır değil mi ne oldu hava hepsi gitti şimdi nasıl düğün oluyor tıpkı Fransızın kiliseye dini nikahı yapmak için gittiği zamanki kıyafeti giyiyor gelinlerimiz ama biliyor mu Farkında değil. Bak nasıl uygulat, uyutmuşlar, nasıl uygulatmışlar. Eskiden olsaydı diretirdik. Yani bırakın o gelinliği, alın bu gelinliği deseydik, ben öyle gavur kıyafetini almam derdik. Ama uyutunca uyumuşuz. Başka bir şey. Benim şaşırdığım şeylerden. Yani nasıl aldatıldığımızı anlayın diye söylüyorum. Uyuyanlar varsa uyansın diye söylüyorum. Hepiniz uyanıksınız ama en geç uyanan benim ama Yine de söylüyorum. Şimdi, Allah rahmet eylesin, Edremit'li bir akraba ile onlar İstanbul'a geldi diye geziyorduk. Boğaz'a götürdük onları. Arnavutköy'den Akıntıburnu'ndan Boğaz'a doğru böyle yürüyorken karşımızdan tabii gelenler falan var. Biz bir tane aile gördük. Aferin dedik, maşallah ya dedik, bak dedik, mantolu kız, dedik, kadın dedik. Mantolu, başörtülü kadın dedik. Aferin dedik ya, hepsi açık geziyor. Aferin bu kadının hiç olması baş, üstünde mantosu var, başında başörtüsü var dedik. Manto var. Manto ve başörtüsü var. Beğendik biz. Bizim rahmetli, yaşlı akraba dedi ki, acayip dedi ya dedi. Niye acayip dedik? Bu kıyafet eskiden madamların kıyafetiydi dedi. Müslümanlar hiç böyle giyinmezdi eskiden dedi. Hristiyan kadınlar böyle manta giyerdi, başörtü örterdi dedi. Şimdi dedi, başörtülü örten, başörtü ve mantoyu giyen efendim, beğeniliyor dedi. Dünya ne kadar değişmiş dedi. Haa, ben o zaman bir daha uyandım. Bak ne kadar, şimdi biz Manto mücadelesi vermiyor muyuz? Uzun manto, uzun şey falan başörtü falan. Halbuki onlar İstanbul'daki eski gayrimüslimlerin kıyafetiymiş. E Müslümanlar nasıl kıyafet giyermiş o zaman? Çarşaf giyermiş. Kara çarşaf. <gülüyor> Kara çarşaf giyilir mi? Ne giyilir? Rusyanın mantası giyilir. Bak bizim ne noktaya getirmişler. Kara çarşaf herkes kızıyor şimdi. Kıza kara çarşaf giydirmek istesen kıyamet doğar. Evden kaçar, anasına babasına karşı gelir. Akrabalar da nasihat eder. Hocalar bile derler ki kızı üzme şimdi, fırtırma, raydan yoldan efendim çıkarttırma, evden kaçırma. bırak onu giysin. Ne hale gelmişiz? Kendi adetimizi bırakmışız. Eskiden bizim evlerde ne vardı? uzatıyor muyum öyle? İsterseniz bıçak gibi keserim. Neşter bile var diyebilirim. Vallahi var. Yanlış söylemiyorum. Doğru söylüyorum. Çıkartıp gösterebilirim. İnanıyorsunuz ama. Neşter var. Doktor neşteri var ama sapı yok. Sapını bulsam sapıyla göstereceğim ama sadece neşterin kendisi var. Bizim eskiden evlerimiz nasıl olur? sedir olurdu. Yüklük olurdu. Raf olurdu. Kandillik olurdu. Bunlar bizim milli sabit ev eşyamızdı. Sedir yerinden değişmez. Değil mi? Yüklük de sabittir. Sandığımız olurdu. Yüklüğe yatağı, yorganı koyardık üst üste. Efendim, şilteler, minderler olurdu. Sonra ne oldu? Mobilya geldi. Ya mobilya kelimesi mobil kelimesine benziyor, bu ne demek ya mobilya? Tamam, mobil kelimesi ile ilgili mobil, mobil hareketli demek. Hareket edebilen, taşınabilen eşyaya mobilya denmiş. Bizde eşyalar eskiden taşınabilir değildi büyük ölçüde, evde sabitti, yatak yorgan taşınabilir. Eşyalar, dolaplar sabit olurdu, yüklük, dolap vesaire filan. Öyle değil midir? Maraş'ta, Ankara'da, Edremit'te, köyde, şehirde, böyleydi. Şimdi ne oldu? Koltuk, komodin, büfe, gardırop, etecer, vesaire vesaire. E bu isimler Türkçe değil. Çünkü eşyalar da Türk adeti değil. Röpte şambırr. Biz eskiden böyle değildi, yani, röbde şamburu yoktu, hırkası vardı. Hırka gitti, o geldi. Yalan mı, yanlış mı? Bunlarla niye anlatmak istiyorum? Yemeği nasıl yiyoruz? Eskiden elle yerdik, elimizi yıkardık, elle yerdik. Bismillahirrahmanirrahim. Çorba ise kaşıkla yerdik. Ötekisi elle olurdu. Ay ne kadar ayıp! Hmm. Vay ve eliyle yiyorlar. E nasıl yedim? Bıçağı sağ eline alırsın, çatalı sol eline alırsın, peçeteyi boynuna sıkıştırırsın, tabağında efendim bıçakla şeyi kesersin, şöyle sol eline yersin, sağ elle değil, ayıp olur. Sakın ha, adamın maaşerete aykırı, sağ elle yiyeceksin. E, Peygamber Efendimiz sağ elle yediyor. Peygamber Efendimiz sağ elle yediyor. Değiştirmişler mi? Yemek değişmiş mi? Ev değişmiş mi? Adet değişmiş mi? Kıyafet değişmiş mi? Nasıl selamlaşırız? Merhaba kardeşim. Eskiden koyun alırken yapılırdı bu. At alırken, verirken eli, elle tutulup omuzundan çıkacak gibi sallarlardı. Şimdi de kurban alırken öyle oluyor. Ver elin diyor. Anlaştık filan manası. Biz selamünaleyküm derdik. Şimdi adama selamünaleyküm dediğin zaman şöyle bir bakıyor. Hemen anlıyor, çakıyor, sakalımızdan bizim gerici olduğumuzu, günaydın diyor. Hem de böyle, öyle bir günaydın diyor ki, korkunç bir günaydın diyor. Tamam, günaydın, aydın, tamam, tamam, güneş var, dışarısı aydın diyor. Tünaydın diyor, o yalan. Tünaydın değil, tünkara. Günaydın demesi lazım, doğru konuşuyorsa, geceliğinde tünkara demesi lazımdır. Tünkarayı hiç duymadınız. Günaydın, tünaydın, tüneyeydin çubuğun üstüne çıksaydın tüneyeydin. E ben horoz muyum, tavuk muyum? Günaydından, tünaydından bir anlam çıkıyor. Ne çıkıyor? Günün aydınlık olsun. Ama e, selam aleyküm de Allah sana selamet versin. Dünyada her türlü elemden, kederden salim ol, ahirette de cehenneme düşmekten kurtul, cennete gir, selamet yurdu olan cennette selamete er demek. Cennetlik ol demek. O bizim adetimizdir. Bırak şu arabın kelimelerini. Arabın kelimesi değil artık. O Benim ecdadım yedi sene kullanmış. Hala Türkleşmemiş mi? Türkçe, türkçeleşmiş, Türkçedir diyor. Bazı şeyler, bazıları onların hepsi attı. Peki attın. Dur bakayım ne yapıyor bu adam? Atıyor. Atıyor, atıyor, atıyor. Sonra bonjürler nereden girdi? Bir sürü yabancı kelime niye girdi? Bonjour, monsieur. Havar değil. Öyle demiyorlar da, artık o kadar değil ama birçok yabancı kelime girdi. Dilimiz değişti. Örfümüz değişti. Ahlakımız değişti. Sevgimiz, saygımız, her şeyimiz değişti. Bu tesadüfen mi oldu? Hayır. Bir protokol gereği bir uzun planın sinsi çalışmanın sonucu oldu. Muhterem kardeşlerim ben İlim adamıyım, ben araştırıcıyım ben heyecan ticareti yapmıyorum 100 yılın başıyla 100 yılın sonundan iki kesit aldığın zaman, yan yana koyduğun zaman görürsün evden kesit al kıyafetten kesit al nereden kesit alırsan efendim arada Cumhuriyet ilan edildi peki Cumhuriyet'in başından kesit al 1930'dan kesit al 1940'ten kesit al bir de 1999'dan kesit al bak bakalım Var mı bakalım Cumhuriyet'in ilk yılları? İslam'a düşman yetiştiler. İslam'ı gericilik görüyorlar. Müslümanları geri sanıyorlar. Şaşırıyorlar. Yani araba kullanan bir sakallı kardeşimiz vardı. Araba kullanıyor. Buraya kadar da sakallı. Böyle herkes hayretle bakıyordu. Ağzı da açık. Sinek gelse Girebilir içeriye. Ee, sakallı araba kullanabilir mi? Hiç ihtimal vermiyorlardı ki o arkadaş. Kıymetli bir arkadaş. Avrupa filan görmüş insan oluyor, şey oluyor. Şimdi ya, yavaş yavaş anlıyorlar ki Müslümanlardan efendim her şeyi bilenler var filan. Profesörler var, şeyler var. Ama içimizden bazılarını bize düşman ettiler. Kesin. İsterseniz radyo, radyolara bakın. İsterseniz gazetelere bakın. Zaten gazeteler cephe cephe ayrılmıştır. Birisi ötekisine beryansın eder. Aynı milletin fertleri birbirine düşmandır. Ezeriz, kafasını ezeceğiz, asacağız, keseceğiz derler birbirlerine. Neden? Çünkü fikirleri değişmiştir. Karşı tarafı yakalayacak, asacak, ezecek, kafasını ezecek, yok edecek. Böyle konuşurlar. Hınç, hınçların da bilenmesi var. İçimizden bazı kimseleri, kimseleri İslam'dan koparmışlardır. Bazılarının göğüslerine kendi alametlerini taktırmışlardır. Çok rahat bazı kimseler yıl başında Noel ağacını diker, yılbaşı kutlaması yapar. Çok rahat. Tüm örflerini, adetlerini, davranışlarını bize aşılamışlardır. Ben bunu tespit eden bir ülkesini seven, örfünü, adetini, ecdadını, mazisini seven Kültür meselelerini, kültür değişmelerini bilen bir bilim adamı olarak diyorum ki bizim bunun karşıda çıkmamız lazım. Ben benim karşımda bir kardeşim bir yabancı kelime kullandığı zaman hangi ülkede kullandıysa o ülkenin efendim parasıyla ceza yazıyorum on mark diyorum, on gulden diyorum, efendim 10 dolar diyorum. Neyse niye? Efendim işte bu meseleyi ee, fikir bazında münakaşı edelim fikir bazı ne demek asit baz tuz onu mu kastediyorsun yok beyiz temel e temel varken niye bazı kullanıyorsun 10 dolar ceza basıyorum cezayı ama almıyor korkmayın cezayı basıyorum da yani hata ettiklerini bilsinler diye yabancı bir kelime kullandılar mı efendim Şey. otobana girdim 10 dolar ceza 10 mark ceza Otoban değil. Hız yolu diyor. Her şeyin Türkçesini bulmaya çalışıyorum. Radyoyu, televizyonu tutturamadım ama öğrendim ne olacak diye. Efendim Birisi ün algı, birisi sın Ünü alıyor bir tanesi. Radyo. Radyo esasında dalga demek. Radyo terapi. Dalga ile terapi. Radyo dalga demek. Aa, aletin ismi radyo olmuş. Saçma. Bu alet bunun adı ün algı. Ün alıyor. Öteki işte görüntü alıyor, sınavgı. Ben başka isimlerle düşündüm yani televizyona ne diyeyim falan diye ama daha inşallah icatlarımı piyasaya sürmedim. Kendim düşünüyorum. Ama bir kelimenin bile girmesini kayıp olarak görüyorum. Çarşı pazarı dolaşıyorsunuz, efendim, butik bilmem ne. Yere bastın bu butiğin senin ya. Hiç Türkçe karşılığı yok mu? Urba kelimesini görünce hoşuma gidiyor. Neden? Urba benim köyde kullandığım kelime. O da Rumcadan gelme ama Türkçe Türkçeleştirmişiz. Roba'dan geliyor da. Başına u eklemişiz olmuş Türkçeleşmiş. Halkımın kullandığı benim damgamı yemiş olan artık bir urba dersen Rum anlamaz. Onu kabul ediyorum ama butik bilmem ne efendim kuaför bilmem ne ne kuaför bu berber işte berber başka diyorlar kovafer başka diyorlar filan hasılı büyük bir oyunla karşı karşıyayız adamlar bir asır çalıştılar 19. asır 20. asır çalıştılar şimdi 21. asırda hepimizi Hristiyan yapacaklar hepimizi bilmem kendi taraflarına çekecekler öyle yağma yapın. niye biz varız yağma yaptırmayız Evet Allah, Allah'ın izniyle yaptırmayız aksine biz onları Müslüman edeceğiz. Neden? Hak yol İslam da onun için. İslam hak yol olduğu için biz İslam için çalışacağız. Ya senin sayın ne? Gücün ne? Mali imkanın ne? Karşıda efendim şöyle şöyle büyük devletler var. Bilmem Rusya var, falanca var, filanca var. Sayıları çok adam. Benim benim yardımda Allah var. Peygamber var. Hak ve hakikatten yanayım ben. İbrahim Aleyhisselam karşı taraftaki insanlar çok diye korktu mu? Bütün şehir ahalisi putperestti. Hepsi İbrahim Aleyhisselam'ın karşısındaydı. Üvey babası dahil. Korktu mu İbrahim Aleyhisselam? Korkmadı. Hakkı söyledi, putları kırdı. Ne yaptılar? Öldürmek istediler. Öldü mü? Ölmedi. Neden? Allah koruyunca kimse öldüremez. İbrahim Aleyhisselam ateşe atmadılar mı? Attılar. Ateş çok fazla değil miydi? Yanına yanaşılmayacak kadar kuvvetli değil miydi? Kuvvetliydi. İbrahim Aleyhisselam mı ateş yaktı mı? Yakmadı. Nasıl yakmadı? Allah bilir. Ben o kadar ince hesabı anlayamam ama efendim Allahu Teala Hazretleri bir insanı korursa korur. Sahebeyi kiramın sayısı da çok değildi. Rabbu anullahleyim Kureyş'in miktarı daha fazlaydı. Müşrik kabileler daha fazlaydı. Osmanlı buraya geldiği zaman yani Anadolu'ya bir avuçtu. Bir uç beyiydi. Ümmi bir insandı. Okuması yazması yoktu ki bu ne nedir diye soruyor. Kur'an-ı Kerim'den haberi yani bilgisi okuması olsa da sormaz. Bu ne? Diyorlar ki Kur'an-ı Kerim. Sabaha kadar yatmıyor. Allah'ın kitabının karşısında yatmak uygun olmaz ki. Edepli. Öyle ümmi bir beydi. Kabile aşiret reisiydi. Efendim Allah rızası için çalıştı. Çalıştı, çabaladı. Devleti Aliye'yi Osmaniye oldu. Allah verdi. Allah'ın rızasından ayrıldılar. Allah çökertti. Her şeyi Allah nasip ediyor. Yazan o. Zaferi veren o. Zaferi sahabe-i kiram bir ara yanlış düşündüler. Dediler ki bundan önceki savaşlarda sayımız azken düşmanı yenmiştik. Şimdi sayımız çok pek Mekke'yi de fethet ettik. Artık bu ordumuzun karşısında kim durabilir dediler. Efendim, Huneyn savaşında düşmanlar bir saldırdı kabileler. Dünya başlarına dar geldi. Çok fena oldular. Yeniliyorlardı az kalsın. Neden? Bizim bu sefer sayımız çok fazla, bizi kimse yenemez diye düşündüler. Zaferin Allah'tan olduğunu düşünmediler de, zaferin sayı çokluğundan olduğunu sandılar. Halbuki kemmin fiyetin kaliletin, galebet fiyeten kesireten bismillah. Nice az ordular, kalabalık zalim orduları Allah'ın izniyle yenerler. Allah yardım ederse yenerler. Sayıda üstünlük sandılar, Allah sayıda üstünlüğün olmadığını anlattı, hezimete uğrattı. Ondan sonra da gene ordu, peygamberin ordusu olduğundan, Habibi'nin ordusu olduğundan gene yardım etti, düşmanları gene yendirdi. Ama ilk önce anlattı. İlk önce anlattı. Zafer, Allah'tandır. Muvaffakiyet, Allah'tandır. Galibiyet, Allah'tandır. Yardım, Allah'tandır sen Allah'a kul olursan senin sırtını kimse yere getiremez kimse yere getiremez sen ihlaslı olacaksın sen Allah'ın has kulu olacaksın sen Allah'ı seveceksin Allah'ın sevdiği işleri yapacaksın Allah da seni sevecek koruyacak korumaz da şehit olursam ne olur? Ömer'ül Muhtarı İtalyanlar şehit etmiş şehit olursun, bakanların en üstünü o da bir korumaz Müslümanı hiç kimse zarara uğratamaz. Savaşır da yenerse galip olur, muzaffer olur. Şehit olursa şehit olur, cennete gider. Daha kanının ilk damlası yere damlarken Allah şehide ahiretteki cennetteki makamlarını gösterir. Daha ilk kan damlası yere damlarken cennetteki makamını görür şehit. Ailesi efradına, yakınlarına şefaat eder şehit. Onların da cennete girmesine sebep olur. Ahiretten dünyadaki insanlara haber göndermek ister şehit. Korkmayın, şehitliğin makamı mertebesi çok yüksek. Siz de şehit olmaya gayret edin. Biz burada çok mutlu olduk, çok mükafatlara erdik demek ister. Ayet-i kerimelerde öyle değil mi? Vela تَحْسَبَنَّ اللَّذ۪ينَ kutilu fi سَب۪يلِ اللّٰهِ Sakın onları ölmüş sanma. Cenab-ı indinde onlar büyük mükafatlarla rızıklandırıyorlar, nimetlendiriliyorlar onlar. Şehit olur. Şehit olmak en yüksek mertebedir. Şehit olamayınca insanın ağlaması lazım. Yatakta murdar mı ölmek iyi, şehit olmak mı iyi? Şehit olmak iyi ama millet ölümden korktuğu için şehitlikten de korkuyor. Halbuki ölüm her yerde gelecek, yatakta da gelecek korkacaksan ölümden umumi korku? herkes korkacak. Herkes korkar. Yatakta kolay mı ölmek? Hastalanınca ölmek kolay mı? Kanser olunca ölmek kolay mı? Gene zor. O halde şehitlikten niye korkuyorsun? Nasıl olsa öleceksin. Ölümden korkmak bütün insanların ortak tarafı. Ölümden korkmayanlar çok az. Ama şehitlikten niye korkuyorsun? Şeytan kandırıyor. Şehitlikle ölüm aynı şey değil ki. Şehit olmasa da insan ölecek gene. Öyle değil mi? Şehit olmasa da nasıl olsa ölecek. Ölümden kurtuluş var mı? Yok. Azrail Aleyhisselam'dan kaçış var mı? Nereye kaçacaksın? Her yere eriş. Her yere eriş. Vade geldi mi? Nasıl olsa gider. O halde ölüm madem herkesin başına mutlaka gelecek. En güzel şekilde ölmek iyi değil mi? İyi ama hocam gene de bir tereddüt ediyorum. Dur bir düşüneyim. E düşün de istihareye yat da bakalım yarın karar ver. Ya şehit güzel. Aklın yok mu senin ayetlerde Allah met ediyor. Şehitlerin çok iyi olduğunu ahiretten böyle haber vermek istediklerini ayetler bildiriyor. Ben uydurmuyorum ki. Kur'an'dan okuyayım istersen. Onun için Allah'ın yolunda Allah'a güzel kulluk etmeye çalışın. Kimse sizin yerini, sırtınızı yere getiremez. Sayınızın azlığından korkmayın. Üstelik sayınız da az değil. Müslümanların dünya üzerinde sayısı bir buçuk milyar. Ama çöp gibi. Saman gibi. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem mucize olarak haber veriyor ki bir zaman gelecek kafirler sizin üstünüze üşüşecekler çullanacaklar. Yemek kasesine yemek yiyenlerin üşüştüğü gibi sizi yemek içmek için düşmanlar sizin üstünüze üşüşecekler buyuruyor. Peygamber Efendimiz. O zaman hayret ediyorlar sahabe-i kiram. Vay be Allah Allah. Nasıl oluyormuş? E kılletin bina yevme izin ya Resulallah. Yani o zaman sayımız çok az olacak da ondan mı kafirler böyle ben Bel tüm kesirun. Hayır çok olacaksın. Amma ke gusa is Selin üzerindeki saman çöpleri gibi olacaksın. Sayı çok ama saman çöpü gibi. Sizi eski ümmetlerin iki hastalığı sarmış olduğundan öyle olacaksınız. Değersiz, kıymetsiz, saman gibi. İki, iki hastalık, eski ümmetleri saran iki hastalık. Bir, Hubbud Dünya. Dünyayı sevmek. Dünya hayatını sevmek. Ahiret daha güzel. Vel ahiretu hayru ve efka. Daha hayırlı, ebedi. Ahireti sevsene. Ben ahirete bilmiyorum ne var, neme lazım, pek de emin değilim. Ha, senin imanın zayıf. Ahirete imanım varsa vel ahiretu hayrun ve evka. Daha hayırlı, ebedi. Bir dünya sevgisi, ayrılmak istemiyor. Çok güzel bir araban var hocam bırakamam, öyle bir bırakırsın ki. Çok güzel bir evim var, bırakamam, öyle bir bırakırsın ki. Çok güzel ailem var, çocuk çocuğum var, ticaretim var öyle bir bırakırsın ki, öyle bir bıraktırıyorlar ki insana. O usta da ayetler var. Gül imkane âbâ girmeler var. Bozulmasından korktuğunuz ticaretten, hoşunuza giden evler, köşkler, efendim bilmem e, biriktirdiğiniz mallar, mülkler size daha sevimliyse başınıza gelecekleri bekleyin diye Tevbe Suresi'nde ayet var. Bir, dünyayı sevmek. Hastalığın birisi dünya sevgisidir. Hocam bu dünya da sevilmez mi? Baksana güllere, sümbüllere, bülbüllere, çikçik götüyorlar, çik mis gibi kokuyorlar. Onların hepsi aldatıcı. Bu dünyaya çok insanlar aldandı, bu dünya onların hiçbirisine yar olmadı. Hepsi bırakıp gittiler. Hani babaların dedeleri, hani akrabaların yaşlıları. Dünya onlara yar oldu mu ki sana yar olsun? Sana da yer olmayacak, sen de bırakacaksın. Senin de mallarını mirasçılar yiyecek böyle Belki dua bile etmeyecek. En ayı harcamadı da bir şey yapmadı da biriktirdi de biz de yiyoruz diyecek belki. İşin gerçeği bu. Dünya kime yer olmuş? Sen seviyorsun ama o seni sevmiyor ki. Bir vefa dünya. Ya bir vefa dünya. Yalan dünyasın, yalan dünyasın. Diyor Yunus Emre'miz. Yalan mı söylüyor? Doğru söylüyor. Yalan dünya. Bir varmış bir yokmuş. İşte geldik işte gidiyoruz. Bir dünya sevgisi. Yanlış. Atmamız lazım bunu. E neyi seveceğiz hocam? Ahireti sev, cenneti sev, Allah'ı sev, Resulullah'ı sev, Kur'an'ı sev, hayırı sev, iyiliği sev, fedakarlığı sev, mertliği sev, güzel huyları sev. Sevecek o kadar güzel şeyler var ki. Bula bula bu cifeyi mi buldun? Bu le, la şeyi mi buldun, bu leşi buldun, sevecek? Ne kadar gafiliz ya Rabbi, sen bizi gafletten uyandır. Bir, hubbü dünya, ters şeyler söylüyorum ben size ama ters mantıkla yetiştiğiniz için size ders, ters geliyor. Benimki doğru, siz amuda kalkmışsınız, bana öyle bakıyorsunuz, beni ters görüyorsunuz, benimki doğru. Siz ayak üstü kalkmışsınız, tefesi üstü. Amuda kalkmış bakıyorsunuz her şeye, sizin düzgün gördüğünüz şeyler, ters aslında. Siz batı terbiyesiyle yetişmişsiniz, materyalist yetişmişsiniz, dünyayı ondan seviyorsunuz, bırakamıyorsunuz, bırakamıyoruz. Bana da bulaşmış. Ben bu sözleri söylüyorum ama benim de bulaşığı var, içimde kolay değil. Dünyayı sevmek, bir hastalık. İster inan, ister inanma, ister kabul et, ister kabul etme, bir gün acı bir şekilde o sana bu hakikati öğretecek. Bir gün bu dünyadan acı acı ayrılacaksın, İstesen de istemesen de. Esad Hoca söylemişti. Kaç yıl önce söylemişti. Ben söylemiyorum. Kur'an söylüyor. Peygamber Efendimiz söylüyor. Ölüm birisi, dünya sevgisi, hubbüdü dünya. Birisi de kerahiyetül mevt. Ölümden korkmak. Müslüman ölümden korktu mu biter. Müslümanın ne mertliği kalır, ne efendim şehameti kalır. Ne yiğitliği kalır, Müslüman ölümden korktu mu biter. Ölümden korktu mu, mertlik gider, namertlik başlar. Dalkavukluk başlar, tabaspus başlar, kötü huy başlar. Müslüman mertçe ölümü karşılamasını bilmeli. Peri Dündin adlar neden yola gelmiş, büyük bir şeyh olmuş biliyor musunuz? Dervişin birisi dükkânına gelmiş, aktar yani, koku moku, baharat falan satan bir dükkânı varmış. Dervişin birisi gelmiş, buna nasihat etmiş, o da ''Ya sen bu söylediklerini yapabilir misin?'' demiş. Yani ahiret daha iyi falan gibi neler söylediyse, e, ''Yaparım'' demiş, e, ''Yap bakalım'' demiş. Derviş yatmış, Feridüddin'in atların gözü önünde yatmış, Bismillahirrahmanirrahim, ''Eşhedü en la ilah illallah'' Ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu hu demiş gözünün önünde orada ruhun teslim etti. Şu hale bak. Bu bir hikaye, menkıbe belki oldu belki olmadı ama olan bir şeyi anlatayım. Bizim ihvanımızdan Tekirdağlı bir hacı amca anlattı. Babasının olayını anlattı. Hacı Fazıl Nur içinde yatsı. Mert bir insandı. İskender Paşa Camii'nin alt kapısının yanında birinci katta bir evi vardı. Sabah namazından sonra misafirleri alır orada efendim, kahvaltı yaptırırdı filan. İyilik yapmaya çalışırdı. Bazen de ben Ankara'dan İstanbul'a e, vaazda geldiğim zaman beni çekip kenara, ya sen nasıl yapıyorsun bu işi? Nasıl başa çıkıyorsun bu uçak parasıyla? Al uçak parası da benden diye bana uçak parası filan verdiği de olmuştu. Hayır sahibi. Şimdi o anlatıyor. Onun babası Tekirdağ Müftüsünü ziyarete gitmişler. Anlayın dünyayı. Bilin ki dünyada sizin bilmediğiniz çok taraflar var bu hayatın. Tekirdağ Müftüsünü ziyarete gitmişler. Tekirdağ Müftüsü Evliya Allah'tan. Bizim hocamız Mehmet Said'in hocasının kardeşi. Mustafa Fezi Efendi'nin Biraderi, Tekirdağ Müftüsü. Onu ziyarete gitmişler. Tekirdağ Müftüsü, Allah'tan evinde misafirsiz yemek yemiyor. Misafir olmadığı zaman, hanlara gidiyor. Hanlardan işçileri buluyor, gelin bizim evde yemek yiyelim diye, illemişsin sofrada misafir olacak. Cömert, iyiliksever, müftü efendi, dürüst efendi, namazını yazdı, müftü efendi. Şimdi bu bizim Fazıl amcanın babasıyla birisi onu yerde gitmiş, el öpmüşler filan. Çıkarken o ikinci şahsı çağırmış Müftü Efendi. Fazıl Efendi'nin babasını değil. Ötekisini çağırmış. Fıs fıs fıs kulağına bir şey söylemiş. O da demiş ki peki efendim olur baş üstüne Gizli bir şey söylemiş. O da peki baş üstüne demiş. Şu işe bakın. Fazıl Efendi'nin babası sıkıştırmış dışarı çıktığı zaman. Müftü Efendi seni niye geri çağırdı? Niye benden gizli sana bir şey söyledi? Yasir sana da söyleseydi e, söyle, söylenecek bir şey olsaydı seni de çağırırdı, seni çağırmadı bana söyledi. Israr etmiş belki ant vermiş nasıl olduysa söyleme öyle dedi, Allah aşkına dedi Allah aşkına deyince dayanamadı belki. Müftü Efendi ne demiş biliyor musunuz? Aklınız durur. Kırk yıl düşünseniz aklınıza gelmez. Bilenler biliyor. Ama bilmeyenler için söylüyorum. Müftü Efendi o çağırdı kimseye demiş ki biz seninle iyi kardeşiz. Küçüklükten beri ahbabız, arkadaşız mahalleden, tahsilden, mektepten, medreseden. Ben demiş yarın ahirete göçeceğim. Gel beraber gidelim demiş. Vallahi böyle anlattı Fazıl Efendi. O da baş üstüne efendim demiş. Fazıl efendi anlatırken diyor ki, tübevallah diyor, ertesi gün ikisi birden öldü diyor. Tekirda şibesiyle, Tevbe demiyor. vallahi, ertesi gün ikisi birden öldü diyor. Bak şu, aklan alıyor mu bu işi? Mühtü efendi gel beraber gidelim diyor, o da baş üstüne efendim diyor, beraber gidiyorlar ertesi gün. Nereye? Ölüyorlar ya, ahirete gidiyor. Ölümden korkmuyor. Peki efendim diyor. Ya işim var, gücüm var, borcum var, harcum var, çocuğu evlendireceğim bilmem ne vesaire demiyor. Peki efendim. Allahu ekber. Biz hayatı bilmiyoruz. İslam'ı da bilmiyoruz. Tasavvufu da bilmiyoruz. Hiçbir şeyden haberimiz yok bizim. Biz haberdar olsaydık, iyi Müslüman olsaydık, dünya çok çok değişirdi. Bu dünyadaki pisliklerin çoğunun sebebi biziz. Bizim çalışmamamızız. Dünyayı sevmek bir, ölümden korkmak iki. Ne korkuyorsun ölümden? Ölünce nereye gideceksin cennete? <gülüyor> cennete gideceksen burada durduğun kabahat senin ya. Bur burada durduğun ziyan. Cehenneme gideceğim diye korkuyorsun değil mi? Kabahatlerini hatırlıyorsun. Tabii ondan korkuyoruz. Diyoruz ki biraz daha yaşayayım da, tevbe edeyim de, sevap biriktireyim de cennete öyle gideyim. Ve bu Bu da güzel. Tabii Müslümanın yaşaması, sevap kazanması iyidir. Yani, eh az çok iyi. Kimisi böyle de düşünmeden ölümden korkuyor, kaçıyor. Nereye kadar? Kavadis. Nereye? Nereye kaçacak? Nereye kaçacaksın elinden? Mümkün değil. O halde mertçe yaşa. Ölüm'e hazırlıklı yaşa. Ölüm'e hazırlığını yap. Son neveste La ilahe illallah demek için La ilahe illallah idmanı yap. Bu adam bu halde niye böyle boynu kaldırıyor ya? Allah haberi Kaç defa kaldırıyor? Bu adam niye böyle her sabah koşuyor? Biz sabah namazına gidiyoruz. O eşofmanını giymiş. İdvan elbisesini. Ondan sonra eşofmanı sildim. Böyle yapınca siliniyor. Efendim. Boyuna koşturuyor. Biz camiye gidiyoruz. O koşturuyor. İhtiyar, karı, koca. <gülüyor> niye? İdvan yapıyor. İdman yapıyor. Kuvvetli olayım diye. Kalbim rahat etsin. Yağlarım erisin filan diye. Sen de İlahe İlahe idman yapsana. O ölümün sıkıntısı geldiği zaman bakalım atla La İlahe İllallah gelecek mi? Yandım ah ana, vah babam dersen ne olacak? Son nefeste La İlahe illallah lazım. Eşhedüen La İlahe illallah demek lazım. Onun idmanını yapsana sen de. Yok hocam yani tesbitten namazdan pek nasibim yok. Bana öyle şeyleri çok söyleme Ben ilericiyim cami için benden para isteme, mektep için olursa veririm. Evet millet, efendim. Sakın hu olma. Televizyonda da bir iki sahne yakalamışlar. Saçı başı dağınık Allah diyen bir iki tane dervişi yakalamışlar. İki devirde onu çıkartıyorlar. Efendim. Peki siz diskotekte bundan beterini yapmıyor musunuz? Bre insapsızlar! Sizin diskotekteki danslarınız daha mı e, mantıklı? Kadının, erkeğin karşı karşıya geçip hoplayıp zıplayıp saçı başı dağıtması. bunlar Allah diyor hiç olmazsa. Kendinden geçiyor bilmem şöyle olmuş. Korkutuyor. Vay eh, erbabı tarikat vay. İşte azimen diler, işte bilmem neler. Zaten bunların hocaları da zaten ahlaksızdır. İşte bunların işi de hep budur. Canım bir meslekten bir ahlaksız insanı bulup da onu ortaya koymak istersen. Ben her mesleği yerin dibine batırabilirim. Doktorluğu batıramaz mıyım? Söyleyin doktorlar. Kötü misalleri alarak. Doktorluğu yerin dibine geçirebilir miyim? Geçiremez miyim? Geçiririm. Kürtaj yapan var, efendim sömüren var, bilmem ne yapan var. Öğretmenleri yerin dibine batırabilir miyim? Batıramaz mıyım? Var. Ne, ne öğretmenler var? Ama asil mesleklere olumsuz propaganda yaptırılmıyor. Amerika'da radyo ve televizyonun 8 kuralı var, polise çatmak yok, efendim din adamına çatmak yok, iğnelemek yok, onu kötü düşürmek yok, ana fikir olarak şunlar şunlar yok diye şeyi koymuşlar. Amerikan filmlerinde en sonunda gangsterler hep ölmez mi? Hep öyle mi olur hayatta? Olmaz ama öyle yapacak. Halka yani sonunda kötülük yapan, kötülük bulur mahvolur diye şey yapacak. Halbuki her zaman öyle olmaz. Anlıyor musunuz? Amerikan filmlerinin ben sonunu size başının, başından filme başlayınca söyleyeyim. Kim ölecek, kim kalacak. Hafiyesi ölmez bir kere. Ölür mü? Ölmez. Polisten biraz gangsterle işbirliği yapan olursa sonunda tevbekâr olur, yaralanır, ölür o. Ama sonunda tevbekâr olur. Eğer senaryoya tevbekâr olduğunu koymasalar o filmi oynattırmaz Amerika. Enayi mi Amerika? Amerika şey ne? Ne? Pragmatist. Amerika işin sonucuna bakıyor. Avustralya o kadar dindarları tutuyor ki, o kadar kiliseyi tutuyor ki, İstimor'da kilise şey yapıyor. Destekçisi kilise. Çünkü adamlar sonuca bakıyorlar. Herkes böyle çalışırken, sen benim elimi kolumu bağlarsan, kelepçelersen, çalıştırmazsan, herkes bana yumruk vururken, mertlik mi bu ya? Bırak ben de elimi çöz, hiç olmazsa mertçe bir mücadele verip, ben de bir vurayım da görsünler bakalım. Sen benim elimi ayağımı tut dört kişiyle, karşı taraftaki de geçsin, bana yumruk atsın. Yumruk attır diyorsun. Sen. Bu mertlik mi ya? Bu gangaçlar işi bu. Çeteler yapar bunu. Çete reisinin adamları hafiyesini tutarlar, Kolundan, bacağından o da yumruk vurur. Ama hafiyesi bir kurtulur. Sonra şöyle yapar, böyle yapar bilmem ne falan Bayılıyorum o Japon filmlerine. Havada bir uçuyor, bir takı atıyor, bir ayağıyla vuruyor, bir bilmem ne. Dokuz tane adamı yere seriyor. Oh, rahat diyorum Gerilimim gidiyor benim. Bir Japon filmi gördüm mü hoşuma gidiyor. Ben de öyle yapacağım filan diye. Uğraşmak lazım tabii. bu dünya, dünyayı sevmek. Sileceksiniz. Kerahiyetilmem, ölümden korkmak, sileceksiniz. Ölümden korkuyorsun çünkü hazırlıklı değilsin. Çünkü toparlamamışsın kendini. Kendini toparla, ölüme hazır ol. Yarın ölecekmiş gibi ölüme hazır ol da bin yıl yaşa. Allah uzun ömür versin. Ama yarın ölecekmiş gibi hazırlıklı ol. Müftü Efendi gel beraber gidelim dediği zaman kaç kişi gidebilir? Var mı bir baba yiğit? Ben gidebilirim diye. Yok. Belki ana yiğit vardır. Baba yiğitlerden yoksa ana yiğitlerden belki vardır. Bazen ana yiğitler baba yiğitlerden daha baba yiğit oluyor. Öyle bir kasabaya gidiyorlar, alimallah orada ses geliyor böyle. İslam'ı güldür güldür tanıtıyorlar. Allah razı olsun çalışanlara. Gayrete gelin, Zafleti bırakın, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışın. Allah tevfikini refik etsin, sevdiği kuleylesin, eylesin, ömrünüzü bereketlendirsin, salih ameller işlemeyi nasip etsin, arkada güzel eserler bırakmayı nasip etsin. Efendim, ben istişare falan diyecektim ama lafı uzattım. İstişarelik tarafı kalmadı bu işin gibi geliyor bana. Ama gene söz almak isteyen varsa bunu bırakabilirim. Yalnız şunu söyleyeceğim. Etrafımızdaki ülkelerin hepsinin gözü bizdedir. Sırbistan'ın amacı sadece Müslümanları Balkanlardan atmak değildir. Bu adamların amacı Müslümanları Anadolu'dan da atmaktır. Haberiniz olsun. Söylüyorum. Bilerek söylüyorum. Konuşmalarından naklederek söylüyorum. Aldığı algıladıklarımdan söylüyorum. Etrafımız düşman doludur. Etrafımız ateş çemberidir. Kafkasya'da yangın vardır Balkanlarda yangın vardır Gözünüzü açın Hazırlıklı olun Dikkatli olun Dininizden taviz vermeyin Dininize sımsıkı sarılın Haklarınızı koruyun İyi insanlara yardımcı olun Kötülükleri engellemeye çalışın Emr-i maruf Neh-i münkeri bırakmayın Bırakırsanız Allah başınıza bir bela sarar Salih kullar dua ettiği halde duanızı Allah kabul etmez. Emr-i maruf, nehi-münker'i terk ettiniz diye. Kötülüğü engelleyeceksiniz, iyiliği yaptıracaksınız. Başörtü örtmek her kızın, kadının, namuslu Müslümanın dini hakkıdır. Bunu engellemek anayasaya aykırıdır. Türkiye'de hukuk çiğneniyor, Yargıtay Başkanı'nın dediği gibi. Hakkınızı koruyacaksınız. Cami kurmak, camide ibadet etmek hakkındır. Hakkını koruyacaksın. Sakal bırakmak hakkındır. Hakkını koruyacaksın. Bunlar küçük şeylerdir ama diyorlar ki küçük şeylerle uğraşma. Peki karşı taraf niye uğraşıyor? Başörtüsü bir partinin simgesi oldu. Peki MHP'den de birisi meclise geldi. O partinin simgesi değil. Müslümanların simgesi, imanın simgesi. Niye yalan söylüyorsun? Bir partinin simgesi bile olsa, parti meşri olduktan sonra partinin simgesi yasak değil ki, kanunsuz suç olmaz. Ne demek bu? Hukukçular bilir. Yani kanunda tarif edilmemiş bir şey, suç diye bir insana yüklenip de ondan cezalandırılamaz. Suçun kanuniliği prensibi, esası, ana esastır. Yani Yargıtay Başkan da onu söylüyor, ben Yargıtay Başkanı'nın dediklerini satır satır okudum, hepsini anlıyorum, çok iyi anlıyorum. Neden rahatsız olduğunu gayet iyi anlıyor. Türk devleti teokratik devlet oldu diyor. Aksi teokratik. Yani anti-İslam dine sahip oldu, onu şey yapıyor diyor. Doğru söylüyor. Ben söyleseydim, Esat Coşan söyledi derlerdi. Yargı ahlakı, hukuk ahlakı olduğu için doğru söylüyor. Layıklığı çiğniyor. Çünkü layık bir devlet böyle dine karşı karar almaz başını örttü diye fakültenin en çalışkan kızını atamaz. Birincilikte fakülteyi bitirmiş, diploma merasimine kattırmıyor başörtülü diye. Yamyamlıktır bu, yanlıştır. Onu desteklemezseniz, onun yanında yardımcı, destekçi olmazsanız bela size de gelir. Hem de Allah verir belayı cezayı. Neden? Neden? mazluma yardım etmek müminin vazifesidir. Bir insan kabre konuluyor. Peygamber Efendimiz bildiriyor ki, bir insan kabre konuluyor, mümin, konulur konulmaz, azap meleği başına ateşten bir topuzu bir tane patlatıyor, kabrin içi ateş ve duman doluyor. Diyor ki, ben Müslümanım, niye bana vuruyorsunuz bunu? Yapmayın, etmeyin, ben la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyen insanım. Evet öylesin ama sen yaşarken Zalimler bir mazluma eza cefa ediyorlardı. Onların yanından geçtin de mazluma yardım etmedin. Bu azap ondan diyor. Peygamber Efendimiz Hazreti şerifinde böyle buyuruyor. Mazluma yardımcı olmazsanız, hakkı tutmazsanız, dini dinden taviz verme hakkınız yok. Din sizin değil, din Allah. Dinin ahkamını törpül ettirirseniz, şey yaparsanız, bela size gelir. Size dayanır. Allah sizi cezalandırır. Onun için eğri, eğri de otursanız doğru konuşacaksınız. Hakkı söyleyeceksiniz. Hakkınızı çiğnemeyecek. Karşınızdaki adam sizin gibi bir vatandaştır, Onun size bir üstünlüğü yok. Kanun karşısında bütün ins insanlar eşittir. Anayasayı çiğnettirmeyeceksiniz. Kanunları çiğnettirmeyeceksiniz. Madem kanun konulmuş, kanunu uygulattıracaksınız. Uygulamayanın karşısına çıkabileceksiniz. Medeniyet budur. Medeni idareler böyle yapar. İngiltere, Fransa, Amerika böyle yapar. Bizde medeniyet de böyle şey olduğu için, ısmarlama ve efendim böyle takma olduğu için millet e, demokrasiyi de kullanmasını bilmiyor. Onun için sizi medeniyete davet ediyorum, insafa, hakkaniyete davet ediyorum, efendim hizmete davet ediyorum. E, çok büyük oyunların karşısında olan mazlum ve masum bir milletin fertlerisiniz. Millete hizmet etmeye davet ediyorum. Allah Teala Hazretleri tevfikini refik etsin. Cümlenize hayırları işleme muvaffak etsin. hepinizi cennetiyle cemaliyle müşerref eylesin. iki can da aziz ve bahtiyar eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahü bereketü.